Merhaba, Akkuyu'da ÇED raporu olmadan başlayan inşaat çalışmaları hakkındaki suç duyurusu sonuç verdi. 4 Şubat'ta Mersin Nükleer Karşıtı platformun Facebook sayfasında şöyle denildi. Akkuyu sahasında ÇED raporu alınmadan izinsiz olarak başlatılan inşaat çalışmalarının durdurulması için geçen hafta Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığımız suç duyurusu sonuç vermiştir. Büyük Eceli'ye 2 Şubat Pazar günü yaptığımız ziyarette Akkuyu NGS şirketinin inşaatı durdurduğunu ve tüm çalışanlarını işten çıkardığını öğrendik. Platform bugün Akkuyu Nükleer Santralı'nın inşaatının başlayabilmesi için 1976 yılında verilen ve Aralık 2013 tarihinde yeniden güncellenen Akkuyu Yer Lisansı'nın iptali için bugün saat 12.30'da Mersin İdare Mahkemesi'ne dava açacak. Dava öncesinde yapılan basın açıklaması ise şöyle… Akkuyu nükleer santral için 1968 yılından beri yapılan yer seçim çalışmaları, Türkiye'de nükleer santral yeri seçimi kararı için en önemli kriterin deprem riski olduğunu göstermiştir. Akdeniz bölgesinin Akkuyu kesimi o tarihlerde teknik donanım yetersizliği nedeniyle yeterince bilimsel olarak incelenemediğinden, Deprem riski açısından Türkiye'deki en güvenli bölgelerden birisi diye ilan edilmişti. Fakat o tarihte deprem raporuna imza atan Profesör Doktor Ahmet Ercan, bugün Akkuyu bölgesine Türkiye'de depremden en fazla etkilenecek bölgeler arasında olduğu bilimsel gerçekliğiyle bugün Akkuyu Nükleer Santrali'ne itiraz etmektedir. Yine 1976 yılında Akkuyu yer lisansını onaylayan Profesör Doktor Tolga Yarman bugün Akkuyu'da yapımı planlanan nükleer santrale itiraz ederek dünyada Fukushima nükleer santral felaketinden sonra nükleer santral kazalarının %1'e çıktığını bilimsel olarak ispat edilmiştir dediği belirtiliyor. Çeşmeliler yanı başlarına kurulmak istenen rüzgar enerjisi santrallerine yani RES'lere karşı Direniyorlar, 4 kişi önceki gün hukuksuz bir şekilde çalışmalara başladığı iddia edilen ABK inşaatın çalıştığı alana gittiği için şirketin şikayeti sonrası jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Bakanlar Kurulu'nun çıkardığı acele kamulaştırma kararı sonrası gerekli tüm izinlerin alındığını ileri süren res şirketine karşı hukukçular ve çeşmeliler kaymakamlığa başvurarak Acele kamulaştırma işleminin henüz bitmediğine, şahıslara ait taşınmazların tescilinin hazine adına yapılması için asliye hukukta davanın açılarak tescil kararının alınması gerektiğini dile getirdi. Bu görüşleri haklı bulan kaymakamlığın res çalışmaları durdurması sonrası ABK adlı şirket hazineden aldıkları araziler üzerinde inşaata başlamak istedi. Çeşmeler'in avukatı Reyhan Aytekin, şirketin hazinenin arazisinde teslim tarihinden itibaren işlem yapılabilecekken, şahıs arazilerinde asla yapamayacaklarını dile getirerek, şirketin kağıt üzerinde belirttiği parseller Tulu Onur adına kayıtlı. Şu an yasalar çiğnenmiştir. Bu arazide ve yazılı parsellerin dışında tek bir kazma vuramazlar. Hazine kağıt üstünde yeri teslim etmiş ama sınırları belirlenmemiş ve etrafı çevrilerek şantiye alanına gelinmemiş bu arazilerin yeri belirsizdir, diye konuştu. Res şirketinin birçok sakız ve salep ağacını köklediğini belirten Aytekin, "Yarın mahkemelerden birinde yürütmeyi durdurma kararı çıktığında bunlar nasıl geri verecek dedi. Bu hukuksuz çalışmaya karşı Çeşme'nin hemen üzerinde Ovacık köyü Karatepe mevkinde res çalışmasını başlatan şirketin kepçeleri Çeşme'den gelen yaşam savunucularının önlerine geçmeleri sonrasında durmak zorunda kaldı. İtalya'nın 2013 yılındaki elektrik talebinin ortalama olarak %7 oranında güneş enerjisinden karşılandığı bildirildi. Bu oran Haziran-Ağustos arasındaki dönemde %10 seviyesine çıkarken Aralık ayında ise %3.6'ya geriledi. İtalya Elektrik Dağıtım Kuruluşu Terna tarafından açıklanan 2013 yılına dair ön bilgilere göre ülkede güneş enerjisinden üretilen elektrik bir önceki yıla göre %18.9 oranında artış göstererek 22.1 terawatt saat seviyesine yükseldi. Yeşilekonomi.com'un haberine göre bu gelişme İtalya'nın elektrik talebini karşılamada oransal olarak en fazla güneş enerjisi kullanan ülke konumunu da pekiştirmiş oldu. Yine Ternan'ın verilerine göre aynı dönemde ülkedeki termik santrallerden üretilen Elektrik %12 oranında geriledi. Bununla birlikte hidroelektrik santrallerde üretilen elektrik %21, rüzgar enerji santrallerinden üretilen elektrik %11.6, jeotermal enerji santrallerinden üretilen elektrik ise %1 oranında artış gösterdi. 2013 yılında ülkenin toplam elektrik talebi 317 terawatt saat düzeyinde gerçekleşirken, Ek çalışma günlerinin eklenmesiyle yapılan hesaba göre ise ülkedeki elektrik talebi bir önceki yıla göre %3.1 oranında geriledi. Yani bir verimlilik söz konusu ve termik santraller artık yavaş yavaş İtalya'dan çekiliyor. Tuzla ilçesi Aras havzası arasında beslenme ve üreme alanı bulan Türkiye'de yaşayan 4 türden akbaba yani kızıl akbaba, kara akbaba, sakallı akbaba ve küçük akbabalar Tuzluca çöplük alanında beslenirken Foto kapanla görüntülendi. Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu yaptığı açıklamada bu akbabaların kolay kolay fotoğraflanamadığını ifade etti. Türkoğlu akbabaların başı ve boyun bölgesi çıplak, ince seyrek tüylerle kaplı, insanlardan uzak, kuytu dağlık kesimlerde yaşayan iri ve yırtıcı kuş türlerinden olduğunu ifade ediyor. Akbaba türlerini görüntülemek için Tuzluca ilçe çöplüğündeki sürekli olarak yemlenme çalışması yaptıklarını bu çalışmaları da devam edeceklerini söylüyorlar.